Hazırlayan rejimden Çelenk Barfra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dayız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Hariçten Sanat programının kavramsal çerçevesi kapsamında yaz itibariyle Türkiye'de yeniden gündeme gelen uluslararası misafirlik programları... ...ya da İngilizce genel geçer adıyla residency ya da stüdyo programları hakkında bir seri yapıyorum. Tabii ki uluslararası sanat gündeminden Türkiye'yi ilgilendiren sergi, BNL yayın haberlerini de getirmeye devam ediyorum. Bu kapsamda geçmiş programları öncelikle hatırlatmak isterim. Böylece Türkiye'de hali hazırda ya da yeni başlayan e, uluslararası misafir sanatçı programlarını da şöyle bir hatırlamış oluruz. İKSV'den Tun Ortaylı ile bir e, söyleşi yaptım. İKSV'nin uluslararası ortaklarıyla birlikte düzenlediği Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir Mobile programını konuştuk. Ayşegül Kurtel ile İzmir'deki KA2'nin de kurucusu olan Ayşegül Kurtel ile yine Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen yeni başlayan Daire adlı e, Türkiye'nin farklı kentlerine yayılan programlarını değerlendirdik. Uluslararası nitelikli bir Avrupa Birliği projesi bu. E, depo Aslı Çetinkaya ve Asana Günallı'la onların Berlin Senatosu'yla ortak düzenledikleri bir sanatçı değişim programı olarak nitelendirebileceğin Berlin ile İstanbul arasında devam eden Türkiye'li ve Almanya'da sanatçıları bir araya getiren programdan bahsettik. Ee, Türkiye'deki British Council'la onların Connect for Creativity adlı sadece sanata değil, aynı zamanda teknoloji ve tasarım alanında uzanan uluslararası programlarını gündeme getirdim. Ve İstanbul Modern Küratörü Öykü Öztoy'la da onların İSKA destekli başlattıkları uluslararası misafir sanatçı programını da değerlendirdik. Bugünkü konuğum ise benim de çalışmakta olduğum Saha Derneği'nden Çağdaş Sanatı Destekleme Girişi Derneğin proje koordinatörü Nazlı Yayla bizimle. Nazlı merhaba. Merhaba Çelen. Hoş geldin. Zaman ayırdığın için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şunu da biliyoruz. Saha 2011 yılından beri bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'nin çağdaş sanat üretimini, sanatçıların üretimlerini, yayınlarını özellikle uluslararası platformlarda destekliyor. Bu anlamda başvurular da alıyor proje bazlı. Hı hı. Sen hem bunları yürütüyorsun Kar amacı gütmeyen uluslararası sanat projelerinin için hem de uluslararası kendi kurduğu ortaklıklar var özellikle misafir sanatçı ya da misafir küratör programları yine bu Residence olarak biz günlük hayatta kullandığımız bu programlar kapsamında belli bazı kurumlarla ortaklıklar yürütüyorsun. Bunlardan bahsetmek istiyorum bugün çünkü Türkiye'de tekrar misafir sanatçı programları çok da yerinde bir şekilde gündeme geldi. yeni girişimler var hatta sağının da Türkiye'de bu anlamda İstanbul'da yeniden başlattığı sağ stüdyo adlı misafir sanatçılara ve küratörlere yönelik bir üretim ve araştırma programı da var. Ama e, şunu konuşalım istiyorum, sağ olarak siz uluslararası hangi misafir sanatçı programlarıyla ortaklık yapıyorsunuz, bunlara sanatçılar nasıl davet ediliyor, nasıl programlar ve kurumlar bunlar biraz bunları gündeme taşımak için seni davet etmek istedim. E, bunun vesilesi de 31 Ekim, Perşembe günü işte bu yeni kurulan e, misafir sanatçı ve kreatör programı mekanı olan Sağ Stüdyo'da Susan Glodemans'ın ...sı ağırlıyoruz. Rijks Akademi'nin Amsterdam'daki bu Köklü Sanat Akademisi'nin Strateji ve Geliştirme Direktörünü ağırlıyoruz. Böylece hani hazır o buraya gelip konuşma yapmadan önce seninle böyle bir program yaparsak... E, ...sahanın misafirlik programları alanındaki aktivitelerini daha iyi aktarabiliriz diye umuyorum... Şuradan başlayayım. Saha için bu misafir sanatçı programlarının önemi nedir, bütçede ne kadar yer tutar, ne gibi ortaklıklar öngördünüz, başvuru alıyor musunuz? Genel olarak nasıl bir çerçeve çizmek istersin? Şimdi saha olarak aslında bizim projelerimiz, bunlar eser üretimini öncelikle, sonrası da monografik yayınları da ikinci sıraya alan başvuruların dışında biz bunu bütün sene boyunca bir deadline'ımız olmadan sürdürüyoruz. İşbirliklerimizle daha farklı bir modelle ilerliyoruz. İşbirliklerimiz Bizim bu şu şuanda hali hazırda yürüyen 6 kurumla işbirliğimiz var. Bunlara yenilerini de eklemek bizi her zaman mutlu ediyor. Bunun içinde geliştirmek istiyoruz. Bizim bu bizim bu işbirliklerimiz kapsamında biz yeni başvurular almıyoruz. Kurumla iletişimlerimizi yürütüyoruz. Bu kurumlar bazen açık çağrılarını yapıyorlar, bazen nominasyon, aday gösterme olarak bize başvurularını yapıyorlar. Ama bizim kurumlarla beraber yürüttüğümüz bir süreç bu. Biz onların yaptıkları açık çağrıları kendi kanallarımızdan duyuruyoruz. Elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat yine günün sonunda seçim süreci kurumların elinde ve kurumlar sonrasında davet ettikleri sanatçıları veya küratörleri veya isimleri bize bildirerek bir başvuruda bulunuyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Tamam harika. Evet. Rijks Akademi dedim. Rijks Akademi'nin strateji ve geliştirme direktörü Susan Glodemans'ı ağırlayacak saha stüdyoda ve e, Susan geldiği zaman saha ile Rijks Akademi ortaklığıyla yürütülen kendi misafir sanatçı programlarına ve sanatçıların bunları nasıl başvuracağına dair de bilgiler verecek. Hı hı. Sen kendi tarafından bu ortaklığı yürüten kişi olarak Rijks Akademi'yi nasıl görürsün bu ortaklık sahayla arasında nasıl başlamış ve nedir çeliği? E, Raks Akademi ile işbirliğimiz bizim 2014 yılında başlamış. Raks Akademi e, uzun soluklu bir program. Bir sene ilk önce davet ediyor sanatçıları. Sonrasında 1 artı 1 modeliyle ikinci sene için de tekrar e, kalmaları için e, tekrardan süreç başlatılıyor. Biz 2014 yılında, 2014'ten 2015 sonuna kadar öncelikle Aykan Safoğlu ve Belit Sağ e, katılımıyla ilk biz bu işbirliğini başlattık. E, Rijks Akademi de öncelikle bir stüdyo, veriliyor sanatçılara ve eser üretimi, onların atölyelerinin de kaynaklarıyla birlikte çok çok öncelikli olan bir program aslında. Fakat bunun yanında seminerleri, gezileri de olan yoğun bir program, uzun soluklu ve yoğun bir program. Onların açık çağrıları Ocak'ta başlar. Her yılın 1 Ocak'ta. 1 Şubat'a kadar devam eder. Şu anda 2021 için yine Ocak'ta başlayacak. Genellikle Aralık ayında web sitelerinden detayları verirler. E, bu sene daha sonra 2019 boyunca Özgür Atlağan oradaydı. Şimdi biz de onun e, 2020 sürecinde devam edeceği bilgisini de aldık. E, 2020'nin sonuna kadar Özgür Atlağan orada devam ediyor olacak. Nasıl bir akademi bu? Yani bir sanat akademisi her şeyden önce. <Gülüyor> Onu biliyorum. Çok da köklü yani Pek çok sanat akademisi gibi 19. yüzyılın sonlarında kurulan bir e, akademi burası. Ve her yıl e, 50'den fazla sanatçıyı ağırlıyor. Biraz rezidensli programları dediğimiz zaman da süresi sanki onlara göre bana biraz uzun geliyor. Biz daha çok böyle bir aylık, birkaç aylık, en fazla belki 6 aylık programlara hı hı. aşınayız. Bu böyle sanki kendisinin de akademi olmasından kaynaklanan hı hı. uzun bir nadet daha yüksek lisans programı gibi bir şeye dönüşmüş durumda. Ee, ne gibi bilgiler vermek istersin onlarla ilgili? E, zaten az önce söylediğim gibi atölye kaynakları ve üretim e, alanlarının çok geniş olmasıyla birlikte RAKS Akademiye ilk giden e, gittikten sonra sanatçılardan şöyle bir geri bildirim alıyoruz. Bir alışma süreci 6 ay. Çünkü gittiğimiz zaman elimizde hali hazırda bir proje yoksa ki zaten RAKS'ın da, genellikle davet ettiği sanatçılar hani e, projelerini orada geliştirmek üzere davet ediliyorlar. E, geldikten e, sonra bir Hangi atölyeyi seçecek olmaları bile bir süre alıyor. Yani oradaki çok büyük işte metal atölyesi, seramik atölyesi fakat hangisini kullanmalı, kiminle, hangi derslere girmeli bu bile bir süre alıyor. Ve sonrasında, 6. ayın sonrasında zaten şimdi önümüzde de Kasım'da Rikes Open olacak. Kasım'da o seneki gelişimlerini, ne yaptıklarını, süreçlerini gösteren bir sergiler oluyor. Daha sergi demeyeyim, bir açık stüdyo diyeyim. Sonrasında ikinci senede ise bu e, süreçleri birazcık daha nihayet bulabiliyor. E, onun için iki senelik çok daha uzun dediğim gibi e, hem eser öğretiminin hem de seminerlerin, e, lectureların, derslerin ve çeşitli seyahatlerin olduğu daha yoğun bir program. Senin de dediğin gibi neredeyse bir master programı Hı -hı. gibi. Hatta aşka Alman belki bunun için e, konuşabiliriz. O da neredeyse yani gerçi iki senelik değil ama o da on aylık, dokuz aylık bir program. Onlarda da yine bir stüdyo var fakat onlarda bir altı farklı modüllü bir eğitim programı var onlarda da. Onlar da neredeyse bir master gibi işliyor. Onlarda da yine bir üretim bütçesi var fakat nihai bir eser çıkma gibi bir zorunluluk yok. Yine gelişime, sürece, araştırmaya, bağlantı kurmaya, uzun vadede sürdürmeye yönelik bir program budur. Çok güzel bir yere bağladın Nazlı. Yani Amsterdam'ın, Hollanda'nın çok köklü bir sanat akademisiyle sahanın bir işbirliği var bir yandan. Orada sanatçılar öncelikle bir yıl, muhtemelen ikinci yıla da uzama ihtimali her zaman devam edecek şekilde... Uzun süreli bir tür eğitim, misafirlik programından geçiyorlar. Pek çoğu da sonrasında çalışmalarını Hollanda'da ya da Avrupa'nın başka kentlerinde daha devam ediyor. Ama ona benzer işin biraz daha eğitim yönünün de ön planda olduğu bir başka kurumla daha işbirliği var sahanın. Hı hı. Bambaşka bir coğrafyada Beyrut'ta, Lübnan'da Aşkalal var. Bir plastik sanatlar derneği olarak kendilerini tarif ediyorlar. Ve Homeworks adlı böyle Biennale benzer çok önemli deneysel sanat etkinlikleri, festivaller de düzenleniyorlar. Ekim ayı içinde Homeworks'un 9. edisyonu da düzenlenecek. Burada onu da duyurmuş olalım. Sağ'ın Aşk Alman'la da bir işbirliği var ve 10 aylık programa yine Aşk Alman'ın yaptığı açık çağrıyla sanatçılar davet edilebiliyorlar. Biraz daha bahsetmeni isteyebilirim Aşk Alman'dan. Şu anda kim var, neler yapıyorsunuz? Sahalları. Tabii, 2015'te yine sahanın başlattığı bir işbirliği. Aynı zamanda Aşkı Lalvan'ın direktörü Kristin Tomya'da bizim danışma kurulumuzda. hani Böylelikle hem güzel ve çok verimli bir işbirliğimiz var açıkçası Aşkı Lalvan'la. Aşkı Lalvan'da dediğim gibi 9 aylık, 10 aylık bir süreci var. Genellikle her senenin ekiminden bir sonraki senenin temmuzuna kadar devam ediyor bu. Geçtiğimiz sene e, Kıymettaş'tan vardı. Bu sene Nihat Karataş şimdi e, yeni gidiyor. O da programına başlayacak. E, Aşk Galvan'da e, yaklaşık 10-15 katılımcı oluyor her sene. Tabii Raks'a kıyasla Raks'ın bir elli daha fazla <gülüyor> stüdyosu var. Aşk Galvan'ındaki birazcık daha küçük bir grup birazcık daha katılımcının birbirleriyle iletişimde olmasını olmasına olanak sağlayan bir alışveriş için motive eden böyle bir ortam var. Tabi Beyrut'un da bambaşka bir düzeni, bambaşka bir ortamı var. Orada da açıkçası aşkı alman mezunlarının diyelim orada kaldığını duyuyoruz açıkçası. Ee, bu Harika. Buna tabii aşk alvanın büyük önemli özelliği içinde bulunduğu coğrafya ile olan ilişkisi. Bir ikincisi de çok nitelikli sanatçıları, akademisyenleri, küratörleri programa misafir. Evet seminer, konuşmacı, atölye düzenleyicisi olarak davet ediyor olmaları. Böyle de bir prestijleri ve enerjileri var. Hı hı. Peki dünya üzerinde çok sayıda misafirlik programı var. Bu residency dediğimiz e, kavram diyeyim program biçimi, formatı çok farklı e, modellere evrilmiş durumda. yani Birkaç günlük bir ziyaret de gibi algılanabilirken az önce konuştuk. İki yıllık artık oraya yerleşip böyle çok ciddi bir kurum bünyesinde çalışmak da ona yönelebiliyor. Kimisi üretir Kimi odaklı, kimisi araştırma odaklı, kimisi biraz önce konuştuğumuz gibi işin içinde bir öğrenme, tartışma, eleştirel düşünceyi geliştirme, etkileşim süreci de var. Bazıları da çok bağlantı kurma ve tanımaya odaklanabiliyor. Bunların da en önemli örneklerinden biri yine sahanın ortaklık yaptığı kurumlar arasında yeni gelişmeler de var onunla ilgili. Sana vereyim sözü Nazlı. ASCP'den bahsediyorsun diye düşünüyorum. ASCP International Studio and Curatorial Program zaten isminde de olduğu gibi burada hem sanatçılara hem küratörlere yönelik bir program sunuluyor. Onların programları ASCP'nin 3 aylık bir program oluyor daha kısa e, fakat New York'ta yani New York'ta olmasının da getirdiği bir artı olarak e, networke e, bağlantılara daha hızlı e, yani ama daha nasıl demek verimli çok hı hı. çok hızlı bir sürecin süreç sunan bir program aslında ASPİ. ASPİ de yine açık çağrı ile programına başlatıyor. Genellikle Nisan'da bu açık çağrıyı yaparlar. Mayıs başında da deadlineı olur, son başvuru tarihi olur. Aesp'in de aslında bir 35 kadar stüdyosu var ve e, orada Sahanın da bir stüdyosu var. Sahanın e, buradaki desteği hem stüdyonun e, masrafları hem de orada sana, oradaki e, davet edilen sanatçının e, yaşam konaklama e, ve eser üretim bütçesine de destek veriliyor. Bu şu anda hatta bugün ayın ikisi Volkan Kızıltunc 1 Ekim-31 Aralık itibariyle New York'ta olacak. ASP programında ondan da haberlerimizi. Bu bütün bitiriz. residency programlarını kurum-kurum konuşmaya devam etmeden önce belki bu seçim süreçlerini, bu modelleri biraz daha açmakta fayda olur. Sen gerçi ona değindin ama hani tek tek de belki konuşmak faydalı olur. Sonuçta bunlar hani saha Her yıl, her dönem oraya bir sanatçının veya bazı programlarda küratörlerin davet edilmesiyle ilgili bir kurumsal ortaklık yapıyor şüphesiz. Hı hı. Davet edilen küratörün, sanatçının senin de belirttiğin gibi yol, konaklama, programa katılım, hı hı. E, gerekirse üretim eğer programın içeriğinde bir üretim durumu varsa şüphesiz gibi imkanlarını da sağlıyor. Fakat bu sanatçıların seçiminin saha Yapmıyor. Hı hı. Ee, dünya üzerindeki farklı misafir, sanatçı ya da işte küratör programlarında da kimisi davetle, kimisi aday göstermeyle, kimisi açık çağrını değerlendiren jürilerle hı hı. oluşuyor. Senin şimdiye kadar bu bahsettiğin kurumların hepsi açık çağrı. Yapıyorlar. <Gülüyor> bu açık çağrıları nasıl takip etmek mümkün? Hangi kanallardan da başvurmak isteyen sanatçılar olabilir? Bu başvurularla ilgili çeşitli kriterler de olabilir. Yaş sınırı, <Gülüyor> medyum, proje önerisi, başvurusu, belki bir mülakat gibi <Gülüyor> seçim süreçlerinde. Biraz daha onunla ilgili bilgi verebilir misin? Tabii bu üç kurumda dediğin gibi açık çağrıyla seçim süreçlerine başlıyorlar ve Onlar hem kendi web sitelerinden hem de sosyal medya kanallarından bunu duyuruyorlar. Fakat biz öncesinden tabii ki bunun bilgilerini alıp e, daha öncesinden bir duyuru yapmaya gayret ediyoruz. Ulaştırmaya gayret ediyoruz. Hem bizim sosyal medya kanallarımızdan, web sitemizden aynı zamanda Rights Academy, ISCP ve Aşkal Alman'ın e, kendi web sitelerinden ve sosyal medya kanallarından bunlara ulaşabilirler. Zaten e, biz de başvuruları e, yapmak üzere hep Kendi e, kurumların kendi web sitelerine yönlendiriyoruz. Çünkü başvuru süreçleri de e, kuruma direkt yapılan başvurular olduğu için direkt onların web sitelerinden zaten ulaşabilirler bütün bilgi ve belgelere. belgeleri. Okay. Biraz reklam yapmak istersek sahanın web sitesi <gülüyor> ve sosyal medya kanallarını söyleyebilir misin? E, tabii. E, Instagram'da Saha Derneği olarak bizi bulabilirsiniz. E, Twitter'da ise yine varız orada da. Twitter'da e, Saha sadece büyük harfle Saha olarak bizi bulabilirsiniz. Facebook'ta Saha Derneği aynı şekilde ve web sitemiz www.sahaorg.tr saha.org.tr adresinden de aslında bu duyuruları takip etmek mümkün. Basın bültenleri de çıkıyor ama tabii basına bunun yansıması lazım. Olsa olsa Diyelim. Bir önemli kurum da bu residency işbirlikleri kapsamında Londra merkezi. Şöyle bir coğrafi dağılıma baktığım zaman Amsterdam var, New York var. Bunlar böyle geçmişinde sanat başkentleri hala günümüzde de önemli aktörler. Beyrut gibi bence coğrafi olarak Türkiye açısından da özellikle enteresan ve önemli bir lokasyon var. E tabii Londra şu anda da freeze dönemindeyiz. E bu biz bu kaydı yaparken e Londra her zaman kültür sanat alanında çok sayıda etkinliğin olduğu bir cazibe merkezi. Burada da direkt networking odaklı yani yeni bağlantılar kurmaya odaklanan bir başka misafirlik programıyla işbirliği söz konusu. Delfina Sen onlarla yakın çalışıyorsun. Delfin'in küratörleri de buraya yakın zamanda evet, geldiler. Evet, hazırlandır. sonrasında. elinde de buradalardı, BNR açısı zamanında. Çünkü Der onlar açık çareyle davet etmiyorlar. Belki onu vurgulamak lazım. Neler e, yaptınız? Onlar nasıl davet ediyorlar? Nasıl bir program Delfin'e? Delfin'e bu kadar yakın çalışmanızın nedeni Delfin'e 2013'ten beri işbirliği yapıyoruz ve temalar dahilinde 6-12 haftalık programlar düzenliyorlar ve bu programlar için açık çağrı yapmıyorlar. Bu programlar için gelip e, araştırmalarını yapıp temalarına göre sonrasında aday göstererek adaylar içerisinden e, kendileri seçiyorlar yine. Ne gibi temalar mesela? Temalar, mesela şu anda Ekim'de e, 20 Ekim'de başlayacak Residency için Art Science Technology teması vardı ve bunun için Burak Arıkan davet edildi. Burak bu ay e, programa başlayacak. E, Pardon, 20 Ekim'de, 7 Ekim'de, 20 Ekim dedim. Önümüzdeki sene performans performans mevsimi diyorlar, performance season diyorlar. Bunun için daha uzun soluklu bir yıl var önlerinde. Onun için de birkaç rezidensi düzenleyecekler, çeşitli işbirlikleri yapıyorlar. Bunun için de hatta şu anda biz de aslında onlardan haber bekliyoruz bir davet alındı mı, davet edildi mi biri diye. E, Delfin'e birazcık daha kısa süreli Çelenk Sen'in dediğin gibi daha e, iletişim kurmaya, bağlantı kurmaya e, yani bir e, nihai, yani bu arada Delfin'e aynı zamanda küratörler için, koleksiyoncular için, e, çeşitli araştırmacılar için de çeşitli programları var. Delfin'e birazcık daha daha çok kişinin bir araya geldiği bir program aslında. Peki Delfin'e geçtiğimiz yıllarda kimler gitmiş? Şimdi bu sonbaharda Burak Arıkan e, orada. Çünkü senin de dediğin gibi sanat, e, teknoloji ve bilim alanında tabii ki en çok sanata odaklanan kısmında e, katılımcılar davet etmek istediler. Bu yönde bir araştırma yaptılar. Biz de onlara destek olmaya çalıştık bu süreçte. Ve nihayet çalışmalarını New York, İstanbul arası devam eden Burak Arıkan'ı ağırlamaya karar verdiler. Önümüzdeki dönemde de performans dediğiniz zaten Delfina e, Vakfı'nın direktörü, öğrenci Cesar, Venedik Biennale'nin de bütün performans programını yapmıştı. Biraz böyle performansa odaklanan Delfina'nın bir şeyi var, yönü var öncelikli konuları. Kendileri de aldatmak istiyorlar çünkü aynı tem temaya, aynı meselelere, aynı dönemde odaklanan isimleri bir araya ya getirip onları birbirleriyle de bağlamak gibi bir hedefleri var. Performans alanında ise sahayla iş birliklerini güçlendirip belki bu sefer davet edecekleri performans sanatçısına, ekibine yeni bir üretim de yaptırmak gibi nitelikleri var. Değil mi? Çünkü normalde Delfin aslında üretim odaklı değil, evet. bağlantı kurmak odaklı. Delfin e geçmişte giden isimlere de şöyle bir bakalım isterim. Tabii şöyle hemen 2013'ten beri destek verdiğimiz isimler Merve Ünsal, Onur Gökmen, Didem Pekün, Serkan Taycan, Özge Ersoy ve Murat Adaş. İsimlere zaten baktığımız zaman bunların hepsinin sanatçı olmadıklarını Hı -hı. senin biraz önce dediğin gibi aralarında küratörler, yazarlar, sanat alanından başka profesyonellerin de yer aldığını görebiliyoruz Londra'daki Delfina Vakfı. Peki küratörler sana yazarlar vesaire dedim. E, şimdiye kadar daha ziyade sanatçılardan bahsettik ama biliyorum sahanın e, küratörlere, yazarlara da açık misafirlik programlarıyla işbirlikleri var. Son olarak onlardan da biraz bahsedelim isterim. Yani ICI'dan ve yeni başladığı başlayan <gülüyor> De ve önümüzdeki yıl Stavzan Tatar'da başlayacak programlarda. Şu ICI aslında bizim 2011'den beri işbirliği işbirliğimizi sürdürdüğümüz bir kurum. ICI New York merkezli fakat bu intensive denen bir haftalık kısa programlarla çeşitli coğrafyalarda, çeşitli kentlerde programlar yapıyor. Yaklaşık 5-10 küratörü bir araya getirip onlarla çok yoğun bir şekilde o yeni kentte bir bir seri konuşma, seminer ve araştırmalarına destek olacak mentorlarla bir çalışma yürütüyorlar. E, ICA'ya e, en son e, Ulysses Foley ve Arper e, Ar Turan, Ar Turan gitti. Hmm. E, şu anda önümüzdeki Kasım'da Cape Town'da bir programları olacak. E, hani onun açık çağrısı yapıldı. Biz daha sonuçlarını almadık. Fakat hani ICA'yı her sene birden fazla programı olduğu için onların açık Çağrılarını hem onların kanallarından hem bizim kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Hem de e çok yoğun olarak ilan veriyorlar. Kesinlikle. Eğer e takipçisiyseniz onu da söyleyelim. Peki Sağ Stüdyo'nun tanıtım bültenlerinde gördük. Sağ Stüdyo hem Türkiye'den sanatçılara 6 ay boyunca araştırma yapma, çalışma ve üretim yapma imkanı sağlayacak hı hı. bir mekan sunuyor Taksim Sıra Serviler Caddesi'nde. Hem de bir küratörler program da yapıyor. Bunun içinde yeni başlattığı Amsterdam'daki bir başka sanat kurumu olan De Depple'la bir işbirliği var. Hı hı. E, belki bundan bahsedebilirsin biraz da. De Depple'li işbirliğimiz bu sene başladı. E, 3 Eylül'de zaten program başladı. 10 aylık. O da yoğun bir program. Aslında yine bu master gibi diyebileceğimiz programlardan biri. İlk katılımcılar Nas kocadere gitti. Nas da şu anda e, iletişimdeyiz. Sanim henüz e, geri bildirimlerini alamadık. Fakat gerçekten onda çok yoğun e, defne ayasında mezunları Tabii. içerisinde evet. olduğumuz diyelim. E, Önüm. O da sağlığın danışmanları ile evet. beraber danışma kurulunduk. Kesinlerden biri Defne Ayaz. Onun da geçmişte bir e, DAPL kütüphaneler program e, şey var çalışması mezuniyeti var. Bu da uzun soluklu bir program, evet. on aylık bir program olması gerekir. Hı -hı. Ve nihayet Lavzenta Tarz e, Berlin'de yaşayan bir e, sanatçı kolektifi diyelim onlara. E, onlarla da önümüzdeki yıl. ...için bir işbirliği başlatmak üzereyiz diye şimdiden buradan kısacık ben duyurmuş olayım fazla ipucu vermeden tam olarak ortaklık yerine otursun... ...ama önümüzdeki yıl Berlin Yenili döneminde Slauzen Tatar'sın Berlin'de başlattığı misafirlik programı kapsamında... ...Türkiye'den de katılımcının olması için şimdi senle Nazlı o fikirleri pişiriyoruz. <gülüyor> evet. Programın sonuna doğru yaklaştık o yüzden konuyu bu 31 Ekim'deki etkinliğe geri getirmek istiyorum... Çünkü 31 Ekim Perşembe günü Saha Stüdyo'da bu sahanın yeni açtığı e, stüdyo programına yer verdiği ve Türkiye'den dört sanatçıyı şu anda misafir edenlar ise Araz, Özgür Demirci, Sibel Hora'da ve Alper Aydın'ın Şubat ortasına kadar çalışmaya devam edecekleri Saha Stüdyo'da e, sahanın ortaklarından Rijks Akademi'yi ağırlıyoruz. Ee, ne bekliyor bizi 31 Ekim Perşembe günü saat 18.30'da? Buradan duyurmuş olalım. Ee, Rijks Akademi'den e, Strateji ve Geliştirme Direktörü Susan Galdemans geldiği zaman bize e, bu programın içeriği ve başvuru süreciyle ilgili bir sunum yapacak. E, Rijks aslında her sene çok yoğun e, başvuru alan bir kurum. Fakat e, hani bu başvuru süreçlerinde bir portfolyo hazırlama, başvuru hazırlama içerik nedir, program nedir bunları daha iyi anlatacak, e, daha iyi açıklayacak bir e, sunum yararlı olacağını düşünüyoruz. Bunun hemen öncesinde de bir saha olarak bu yaptığımız iş gelişim içerisinde bunları konuştuk fakat e, bu işbirliklerini daha detaylı anlatacağımız. Ki hangi kurumla e, nasıl bir işbirliği yapıyoruz, hangi alanlara odaklanıyoruz, başvuru süreçleri nedir, hangi tarihlerdir bunları da e, özetleyen, anlatan bir sunum gerçekleştireceğiz. Harika. Mutlaka kayıt yapılması gerektiğini de ben buradan hatırlatmış olayım. Çünkü sağ üst imkanları e, sınırlı. Dolayısıyla etkinlik için bir kontenjan söz konusu olabilir. Kayıt ve bilgi için info et at... Saha.org.tr ya da bilgi için Nazlı'na daha önce söylediği gibi saha.org.tr web sitemizden de bilgi alabilirsiniz. Nazlı Yaylı ile birlikteydim. Saha Derneği'nin Bu Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'nin proje koordinatörü. Nazlı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ceren çok teşekkürler. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri